1070, numaralı konu, sahabilerden Ebu Abdullah'ın vefatı esnasında Allah'ın kendisi hakkındaki takdirini bilemediği için ağlaması, evet, Hz. Peygamber'in sahabilerinden Ebu Abdillah hastalanmıştı, arkadaşları ziyaretine gittiklerinde onu ağlarken buldular ve, ey Ebu Abdullah, niçin ağlıyorsun, Hazreti Peygamber sana, bıyığından al ve kıyamet gününde benim yanıma gelinceye kadar öylece bırak, buyurmadı mı, dediler, o da şunları söyledi, evet, ama ben Hazreti Peygamber'in şöyle